Bazı rivayetlere göre Hudeybi'ye, bazılarına göre ise Hayber seferinden dönüldüğü gece Allah Resulü ile ashabı bir yerde konaklarlar. Resulullah bizi kim bekleyecek diye sorunca Bilal-i Habeşi radıyallahu anh kendisi de yorgun olmasına rağmen ben ey Allah'ın Resulü diyerek gönüllü oldu. Efendimiz uyursan deyince de hayır uyumam dedi. Bunun üzerine kafile istirahate çekilip gönül rahatlığıyla uyudu. Ancak son derece yoğun geçen günler ve uzun bir yolculuk sonrası... ...herkes gibi Bilal de yorgunluğa yenik düştü ve kaldı. Kafile uyurken sabah namazının vakti geçti. Derken güneş doğdu ve teker teker uyandılar. Hazreti Ömer de uyandı ve ''Konuşun ki Resulullah da uyansın'' dedi. Gelen sesler üzerine Efendimiz uyandı ve namazın vaktini geçirdiklerini görünce... ...belki de Bilal'in mahcup olmasını istemediği için... ''Şüphesiz Allah, istediği zamanda ruhlarımızı aldı ve yine istediği zamanda onları size geri verdi.'' dedi. Güneş ağarınca da Bilal'den ezan okumasını istedi. Sonrasında abdestini aldı, asabıyla birlikte sabah namazını kaza ettiler. Namazdan sonra Efendimiz, ''Sizden uyuyan ya da unutan, bu sebeple namazını geçiren işte böyle yapsın.'' buyurdu.